İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba Yurtta birçok ilde etkili olan Sağnak günlük yaşamı olumsuz etkiledi Cadde ve sokaklar Suyla doldu Bazı ev ve işyerlerini su bastı Yağmura hazırlıksız yakılanlar Kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı Sağnak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevre yoluyla Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle evleri su bastı, ağaçlar devrildi. Bazı otomobiller sular altında kaldı. Bursa'da da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yeniceköy mahallesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Mahmudiye mahallesinde ise çöp konteynerleri suyla doldu. Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağnak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken bazı ilçelerde sel meydana geldi. İklimi korumanın ekonomik faydası böylece açığa çıktı. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre dünyanın en büyük araştırma ve danışmanlık şirketlerinden biri dünyanın dört bir yanında insanların alternatif proteinler satın almayı istediğini ve bulduklarından da çok memnun olduğunu söylüyor. Öte yandan bitki bazlı et sektörüne yapılan finansman dolar başına sera gazı azaltım etkisiyle kıyaslandığında açık ara iklim için en karlı yatırım. Bu alternatif proteinlere yapılan yatırımlar ulaşım, inşaat gibi diğer yüksek emisyonları sektörlere yapılan karbonsuzlaştırma yatırımlarından çok daha büyük bir karşılık veriyor. Yani karbon azaltma çabalarına yatırılan dolar başına önlenen sera gazı emisyonu karşılaştırıldığında Bu sektöre yatırım yapmak, dekarbonizasyon üzerindeki en büyük etkilerden birine sahip. Rapor'a göre hayvansal olmayan et ve süt ürünleri üretimini geliştirmeye ve büyütmeye yönelik yatırım, inşaat sektöründeki karbonsuzlaştırmaya yönelik yapılan yatırıma kıyasla 3 kat, otomotiv sektörüne yapılan karbonsuzlaştırma yatırımlarına dan ise 11 kat daha fazla sera gazı azaltım etkisi sağlıyor. Bunun nedeni ise tarım ve hayvancılık sektörünün büyük karbon ve metan emisyonları. Gıda sistemi içindeki en büyük sere gazı emisyonundan sorumlu olan hayvancılık, küresel emisyonların %15'inden sorumlu. Bu ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonlara kabaca eşit. Danışmanlık şirketinin mevcut tahmin modellerine göre alternatif proteinler 2035 yılına kadar tüm protein tüketiminin %11'ini temsil edebilir ve teknolojinin Yatırımcıların ve düzenleyicilerin biraz yardımıyla da küresel pazarın %22'sine hakim olabilir. Bu tahmine uygun şekilde 2035 yılına kadar alternatif proteinler için %10 belirlik bir pay gerçekleşirse bu 2030 yılına kadar dünya çapında 0,85 gigaton seragazı azaltımına neden olur. Bu hayvancılık endüstrisinin %95'inin nedeniyle, Karbondan arındırılmasıyla eşdeğer yani daha az uçmak veya mevcut konukları yeşil yapmak gibi diğer çözümlerle karşılaştırıldığında alternatif proteinlere geçişin içerdiği ekonomik ve bireysel fedakarlık da bu nedenle nispeten küçük. Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Göl Marmara ilçeleri sınırlarındaki ulusal öneme sahip sula kalan tescilli kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli Pelikan ve Karabatak gibi nesli tehlikede olan 101'den farklı türden 2000 su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl çiftçiler tarafından işgal edilerek tarıma açıldı. Arazi paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçiler tartışma ve kavgalar Yapmaya başladım. Öte yandan gölün korunmasına yönelik devlet su işleri yani DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü Marmara Gölü'nü işgal ettiği sırada jandarmanın yakaladığı 80 kişiye 1 milyon 727 bin lira ecrimisil bedeli uyguladı ve 123 kişiyi de kaymakamlık aracıyla tahliyeden ile men etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü 2021-2022 yıllarında gölü işgal eden 88 kişiye toplamda 550.417 lira cezai işlem uygulamıştı. Yaşanan olaylar bölge halkını tedirgin ederken yurttaşlar göle su basılarak olayların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göl Marmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse Göl Marmara Gölü Çöl Marmara Oldu. Çabamıza rağmen kimseden destek alamıyoruz. Proje yapılacağı söylendi fakat bir netlik yok. Herkes biçer döverleri ve traktörleriyle göl arazisini yağmalama peşinde. Yaklaşık 100 bin dönüm gölden 2 bin kişi ekmek yerken şu an 10 kişi ekmek yiyor. Buna müdahale edilmesi lazım. Marmara Gölü üzerinde arazi savaşları başladı. Millet birbirini dövmeye ve vurmaya başladı. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Kooperatif olarak bittik. Burada göl kıyısı olan yedi köy var. Fakat tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar gelip gölü işgal ediyor. Biz burada tekrar balığın, suyun ve kuşların olmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük olaylar çıkar. İşgal etmenin yanı sıra göl arazisini kiraya verenler dahi var. Bunlara neden kimse müdahale etmiyor? Tek korkumuz burada çok can kaybının olucak. Çünkü insanlar talan peşinde bunların yaşanmasını istemiyoruz diye konuştu. Ekrem krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.